İmrek, bir varmış bir yokmuş, ülkelerden bir ülkede, şehirlerden bir şehirde, İmrek adında küçük bir kız yaşarmış. İsminden midir bilinmez, İmrek herkese, her şeye imrenirmiş, her gördüğünden almak istermiş. İmreğin ailesi, ne her gün ekmek, soğan yiyecek kadar fakir, ne de her gün baklava, börek yiyecek kadar zenginmiş, orta halli bir aileymiş. Ailesi imkanı ölçüsünde onun istediklerini almaya çalışıyormuş. Ama İmre'yi mutlu etmek mümkün olmuyormuş. Annesinden kırmızı ayakkabı ister. Ayakkabıları alındığında ise o başkasında gördüğü sarı ayakkabılara özenirmiş. Artık kırmızı ayakkabıları isteyerek giymezmiş. Ailesi onun bu huyundan bakmış. Elindekilerle hiç mutlu olmuyormuş. Hep gözü başkalarının sahip olduklarındaymış. Günlerden bir gün, Annesiyle köye gitmişler. İmrek köyde gezerken çayırda otlayan eşeğe yaklaşarak ''Ah oh, keyif sende, keşke ben de bir eşek olsaydım.'' demiş. ''Aa iyi, iyi, haline şükret küçük kız. Sen bir de benim dağlardan odun getirirken yükün altındaki halimi görsen canım çıkıyor, canım.'' diye cevap vermiş eşek. İmrek az ileride güneşin altında esneyen bir kedi görmüş. Ay keşke ben de kedi olsaydım demiş. Miau, miau haline şükret küçük kız. Sen bir de beni köpekler kovalarken görsen demiş kedi. İmrek ormana doğru ilerleyince bir çoban görmüş. Çobanın ayağında ayakkabı yokmuş. Neden çıplak ayakla geziyorsun diye sormuş İmrek. Küçük çoban bu güzel giyimli şehirli kıza ayakkabılarım yok demeye utanmış. Ben ayakkabı giymeyi pek sevmem demiş. Kuzunun biri dayanamamış ve konuşmaya başlamış. Neden öyle söylüyorsun? Me, me, her akşam ayağındaki dikenleri ağlayarak çıkarmıyor musun? Deyince ayakkabısı olmadığı ortaya çıkan çoban çok utanmış. İmrek ise çobandan çok daha fazla utanmış. Evde beğenmediği kaç tane ayakkabısı olduğunu düşünmüş. Çobana Utanma, esas utanması gerekenler elindekileri beğenmeyip her zaman daha fazlasını isteyenlerdir demiş. O günden sonra İmrek başkalarının elindekileri heveslenmemiş, sahip olduklarına hep şükretmiş. Masal da burada bitmiş.